tefekkür de peygamberlik mesleği aslında kendi de tavsiye ediyor âlâ ilahi ilâhî hâyâtü beyinâtı tefekkür edin diyor zatülü kadar sınırı hududu hüdudu götürdüğüne göre demek yani necifazının tabiriyle eşya ve hadiseleri sürekli hallac edin manası çıkar bundan kendisi de öyle yapıyordu. Gece kalktığı zaman Ayşe valide'mizden rivayet edilen şey diyor ki eliyle işte yüzünden uykuyu giderdi. Ondan sonra baktı gözleri doldu innafik halki semawatil arth. Vakti lafilil ve Ayetini okudu sonuna kadar yatarken kalkarken otururken Sürekli tefekkür etme Bir diğer tarafta Müminin konuşması hayır Sükutu tefekkür diyor Demek ki müminin hali iki şeye bağlanıyor Ya hayır konuşacak Sürekli sözünü evirip çevirip hayra getirecek Bu hayır Allah adına bir hayır olacak Allah için hayırlı bir iş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluyla alakalı hayırlı bir iş olacak. Müslümanlara nasihat manasında hayır olacak. E dinu en nasih hadis-i ile onun açılımında gördüğümüz çerçevede olacak. Veya süküt edecek. Sükutu da tefekkürdür. Yani tam müminin, kamil müminin mütemadi hali dururken Düşünecek, kafasında değişik şeyler evritip çevirecek. Ben buna başka şeyleri de ilave edebilirim. Mesela ümmeti Muhammed'in bugün maruz kaldığı tarihinde hiçbir zaman maruz kalmadı, bu ölçüde maruz kalmadı, bela ve musibetlere maruz. Şimdi bundan nasıl sıyrılırız yani? Ve işin içinden sıyrılma adına bir fikir üretme, alternatif bir şeyler ortaya koyma. Bu da tefekkür ifade ediyor. Yani tefekkürü sadece âlâ ilahi, ilâhî Cenâb-ı Hakk'ın asarını, efalini, esmanın cilvelerini düşünerek zat-i her şeyden bir yol bulup imanını, marifetini derinleştirmek şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda din-i mübini İslam'ı yeryüzünde işkam etmem. Sağlam oturmasını sağlama, varsa gayleleri bertaraf etme, o gayleleri bertaraf etme adına alternatif düşünceler üretme. Bütün bunlar hepsi tefekkür kategorisine girer. Tefekkürünüz niye taallok ediyorsa, o şeyin kıymeti ölçüsünde tefekkür de sizin için kıymetli olur. Allah'ın adının kendine has yüceliğinde duyulması, hissedilmesi. Bizim vazifemiz odur. Allah her zaman mütealdir. Zat-ı ilu'yeti mevzuunda imali fikir etme, marifete ulaşma, muhabbete ulaşma, zevki ruhaniye ulaşma belki bunlar da biraz bencillikte olabilir yani. İnsan kendi marifeti adına, kendi muhabbeti adına, kendi zevki ruhani adına, kendi aşkı şevki adına olabilir bazen. Kaçık olabilir bunlar fakat şu dini mübini İslam'ın yeryüzünde yeniden şehval açması, mülahazasıyla oturup kalkma, hep onu düşünme, yollar, yöntemler arama, onunla uykusunu kaçırma, onunla delirme, onunla geceleri kalkıp dolaşma, sık sık onun insanın beynine vurmasıyla, onun rahatsızlığını yaşama, Bunlar âli derecede tefekkür seviyesinde hususlardır. Çünkü hepsi Zat-ı ait şeylerdir. Nebinin bayrağının başka bayraklar altında olması, dinimiz adına bizim için bir züldür. Peygamberimize karşı da bizim namza, bizim hesabımıza bir hakarettir. Tahkir manasına gelir. Bir Müslüman bunun üzüntüsünü ruhunda, vicdanında duymuyorsa Nebi ile alakası münasebeti işte o kadardır. Dolayısıyla tekrar ediyorum ben. Yani düşüncenizi neye bağlamışsanız o şeyin kıymeti ölçüsünde o mevzudaki düşünce sizi değerli hale getirir. O iskametteki düşünce değerli bir düşüncedir. Belki bunlardan bazıları vesiledir, vasıtadır ama gaye ölçüsünde gayeye yakın çok büyük vesilelerdir. Şimdi bazen hüzn ile tefekkür böyle iç içi olabilir işte hal hazırda olduğu gibi. Bütün bunlar, bunlar karşısında çaresizlikten dolayı hüzün duyma, Allah'a inanmışlığın Kur'an'a bağlı olmanın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedun Resulullah demenin gereğidir kanaat Böyle bir hüzün daim olmalı. Tülüp oynayacak zaman değil yani. Evde annen ölmüşse, baban ölmüşse, uzatmış onu yıkıyorlarsa şayet orada gülü oynamak, def vurmak, dönbelek vurmak insanın akılsızlığına delalet eder. Halihazırda Müslümanlığın maruz kaldığı şeylerin yanında evde annenin, babanın, eşinin, çocuklarının hepsinin birden ölmesinden çok büyük bir hadisedir. Hiç olmazsa günün belli bölümlerinde bu türlü şeyleri düşünme, bir hususiyetle Allah'a günümüzde daha has inanmışız demenin gereğidir. İhlaslılar yolunda bulunmanın gereğidir. Dolayısıyla böyle bir dönemde hüzün bana göre o hüzne bağlı bu insanın içinde ızdırap duyması kâbede yapılan dualardan daha makbuldür. Arafat'ta el kaldırıp gözyaşı döküp dua edeceğine ümmeti Muhammed'in derdiyle kıvran gece başını seccadeye koy Ne olur Allah'ın bahtına düştüm ümmeti Muhammed'i bu mezelletten kurtardı Daha kutsal bir dua yapmış olursun Böyle bir hüzün, böyle bir ızdırap Ve diğer taraftan da bunların düşünülmesi meselesi var Esas, Yani nasıl yaparız ki acaba biz Bu da meselenin tefekkür yani olur bu ama genelde hüzün ve tefekkür dendiği zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, büyüklere mahsus şeyi esasen, ben Müslümanlık adına çizgimi koruyamadım. Onun yüzünü taşıma. Çizgimi korumam için ne türlü bir marifet ufkuna ulaşmam lazım. Meselenin tefekkür yanı. Beni bir akibet bekliyor. Bir sui akibet midir, hüsnü akibet midir? Sabah akşam dualarımda Allah'ım mahsin akıbetena fil umuri küllâhâ ve dünya ve azab-ı diyoruz. Allah'ım akibetimiz her zaman güzel yap. Bizi dünya ve ahiret güzelliklerine ulaştır ve kötülüklerden de siyanet doyur. Şimdi kendisini bekleyen böyle bir akibet varsa bu insan hüzün içindedir sürekli. Böyle bir hüzne karşı yapması gerekli olan şey de tefekkürü daimdir. Yani nasıl yaparım ben İman adına nasıl derinleşirim? Marifet adına nasıl enginleşirim? Muhabbet ve zevki ruhani adına Allah'la nasıl bir münasebete geçerim ki suyu akıbetim, hüsnü akıbete çeviririm. Yani genelde hüzün ve tefekkür dendiği zaman daha az bu alanda anlaşılmıştır. Fakat ben bunlarda kısmen şahsilik gördüğümden dolayı aslında ruhumuzda bulunan varsa bu hüznü, ruhumu, dimağımızda bulunan varsa şayet bu tefekkürü başkalarına aşılama, ilinliğimiz şeyleri alemin derdi haline getirme ve böylece düşünmeyi herkesin iş haline getirme yüzünü herkesin iş haline getirme bu zımni bu manevi duaları külli birer dua haline getirmek ki kabule karin olsun Şimdi bunun karşısında insanlar ferden ferda dua edebilirler kıtmir dua edebilir fakat bir ferdi bir duadır Ama bu duaya herkes ştirak eder ellerini açar, Herkes müşterek yalvarırlarsa Külliyet kesbeder, kabula karin olur Bizim Hüznümüzün Allah indinde bir şey ifade etmesi, tefekkürümüzün Bir şey ifade etmesi için şayet Onu umumileştirmek lazım Küllileştirmek lazım Alem, Hüznümüzü alemin Meselesi haline getirmek lazım Dolayısıyla Eğer bir şey kabul görecekse Teveccüh görecekse işte bu teveccüh görür Çünkü umumun isteğidir Ferdin isteği Allah onu da reddetmeyeceğini söylüyor, söz veriyor. Yürekten halisane Allah'a inanır ve Allah'ın onu ihsan edeceğine, lütfedeceğine de kanaat getirerek eğer duada bulunursa Cenab-ı Hak icabet uyrur ona. Fakat külliyet kesvetmiş duaların reddedildiği çok az görülmüştür. Allah yanlış yaptığımızdan dolayı zalimleri bize musallat etmiştir dünyaya. Burada düşünüp sebebi çok iyi tespit etmemiz lazım. Biz doğru kullar olsaydık, Allah Celle Celaluhu doğru kullarla beraber olduğu vaadinde bulunuyor. Allah sizinle beraberdir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا entumul الْعَالَونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mü'min iseniz hakkıyla, beyhudi hiç tasalanmayın, hiç gevşekliğe düşmeyin. Mutlak zikir kemaline masruf Aksine ihtimal vermeyecek Şekilde Allah'a inanmışsanız Ve şuna da inanın Allah sizi terk etmeyecektir Bu açıdan Şahsımız adına tefekkür Şahsımız adına hüzün O da küçümsenecek bir şey değil Bana göre en içten dualardan Daha makbul bir duadır Hüzün ve ızdırap, ızdırap. Bir dakika din-i İslam için çekilen ızdırap bana göre yüz tane kurban kesmeden daha bereketli bir iştir. Birkaç defa nafile hacca gitmekten daha bereketli bir iştir. Izdırap Gönülden ah edenin her ahına icabet edilmiştir. Ona doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. El verir ki biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim. Onun hali hüzünü daimdi. Hayatında üç kere gülmüştü. İnsanlarla karşılaşınca hep tebessüm ediyordu onların hatırına. Çehresinde tebessüm vardı. Bu seyrinin kaside büresinde ifade buyurduğu fakat gülme meselesine gelince hayatında üç kere gülmüştü. Sizi bekleyen ciddi bir akıbet var. Esved İbni Yezidun Nakayn'in mülazası gibi El emru ciddun El emru ciddun İş çok ciddi. Bildiğiniz gibi değil. Allah'a ne verdiniz ki siz kabir azabını rahatlıkla geçeceğinizden emin bulunuyorsunuz. Mahşeri rahat aşacağınızdan emin bulunuyorsunuz. Sıratı geçeceğinizden, cennete gireceğinizden emin görünüyorsunuz. Ne verdiniz? İmtihandayız burada. 20 sene okuyorsunuz. 20 senede çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Sonra ölüm bekliyorsunuz. İşte hayat dediğiniz şey bu. Ne emekler veriyorsunuz, ne emekler veriyorsunuz. Kafanıza ve gönlünüze bakılırsa ebedi saadete talipsiniz. Ebedi mutluluk. İstediğiniz her şey burnunuzun dibinde. Ciddi meseleler karşısında ciddi olalım. Hz. Adem de bu idrakta Havva, ben, biz, neslimiz, Kendimize zulmettik. Eğer bizi mağfiret etmezsen kaybedenlerden oluruz diyor. Demek ki esas yapılan hatalar, günahlar. Ben meseleyi biraz daha açarak söylüyorum orada. Rabbena la tusallit aleyna bizzunubina ve bi khatiatina ve bi maasine ve kim mesavine ve ma la tuhibbu ve la tarda men la yekhafke ve la yerhamuna dünya ve kadir Allah'ın günahlarımızla hatalarımızla masiyetlerimizle çirkin görülen tavır ve davranışlarımızla ve senin sevip hoşnut olmadığın şeylerle bunları işlediğimizden dolayı zalimleri bize musallat etme dünyada deme ve bize dünya ahiret hayrını ile diyoruz ama belki ondan daha bel insan demesi lazım ki Allah'ım bize günah işlettirme es kazara hataya düşersek şayet hemen tövbeye hidayet buyur demeli insan ondan evvel sürekli tövbe evbe inave kurnalarına koşarak arınma yollarını bize hidayet buyur hiç kirli kalmayalım tek dakika kirli kalmayalım gözümüz bakmanın kirleriyle kulağımız duymanın kirleriyle Ağzımız konuşmanın kirleriyle kirli kalmasın. Hemen arınalım. Her zaman senin huzuruna çıkacak gibi tertemiz duralım. Nasıl bir büyüğün yanına çıkmak isterken, kravatını 50 defa aynanın karşısında düzeltir, yakasına bakar, birkaç defa ceketinin yakalarından tutar, omuzlarını düzeltmeye çalışır, kapıya yanaştığı zaman bir daha kendisini kontrol eder, Allah'ın karşısına düzgün gitmek lazım. Tam kirlendiğin bir anda düşüverirsen oraya ona düşme denir, gitme denmez. Ona yuvarlanma denir. Bizi tertemiz yaratan dünyaya fıtratı selim ile gönderen, insan mahiyetinde gönderen, hayvanlardan ayıran, akılla, fikirle, şuurla, serfiraz kılan Allah'a karşı ayıp olmaz mı? Rabbena alike tevekkulna ve ileyke enabna ve ileykel maseer. Rabbim sana tevekkül olduk, tevekkül ettik. Sana döndük ve ileykel maseer. Sana inabettik ve sana dönüyoruz. Mesir sensin dedikten sonra Rabbena la tec'alna fitneten lillezina kafarû. Küfre edenler, bizi imtihan mevzu yapma. Onların eliyle bizi imtihan etme, onları bize musallat etme, bizi onlarla zorlama demektir. Zaten nerede olursa olsun evvela kendi tavırlarımız, kendi eksik ve gediklerimiz öne sürülüyor. Nerede olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e genelde baktığınız zaman sonra onun nazarın merhametine müracaat ediliyor. Sonra da onun nüsreti ve inayeti dileniliyor. Şimdi orada İbrahim Aleyhisselam diyor onu. Rabbana Allah teccalna fitne ten lilladine kafaru wa Diyor. Mafrät ol. Inneke antal azizül hakim diyor. Hazreti Musa Rabbini zalmtu nefsifi alfirli diyor. Nefsine zulmettim beni mafrät buyuruyor. Yunus bin Metla ila illa anta Subhanak inni kuntumna alzalimin diyor. Hz. İyubalî Aleyhisselam Rabbi, İni mesneni durhalarz ve anterhamur rahimin diyor. O ribbiyun dediğimiz zatlar kendini hakkı adamış, rabbani olanlar ilim erbabı ribbiyun kelimesine gelince hakkı adammış ruhlar. Ve keymin min nebiyin katelan mahur ribbiyun kafir, fma vehnu lima acabhum başlarına gelen şeylerden dolayı katiyen gevşekliğe düşmediler. Fisebille ve ma daufu ve meseken zaf göstermediler. Küfür karşısında da eğilmediler. Dimdik durdular. Hiçbir zaman Sağnak sağanak belalar yağdı başlarından. Biri gitti, diğeri geldi. Bunlar başına gelse ama katiyen eğilmiyor katiyen bel kırmıyor boyun bükmüyor onlar karşısında. Allahu yuhibbu's sabirin. Allah dişini sıkıp sabredenleri sever. Bunlar işte diyor. Ve makanu kavluhum onların sözü yok إلا şu oldu başka değil. Sözleri şu oldu. Hep şunu dediler. Rabbena firlana adzununa ve israfena. Rabbimiz günahlarımızı yarlığa ve israfımızı mağfiret buyur. Hayatımızı israf ediyoruz. Zamanımızı israf ediyoruz. Verdiği şeyleri yerinde kullanmıyoruz. Göz ibret içindir. Ağız hakka tercüman olmak içindir. Kulak ondan gelenleri duymak içindir. Ve beden onun karşısında kemer ve budiyet içinde durmak içindir. İsraf. Böyle yapmazsan hayatını israf etmiş olursun. Çünkü neyi? yaratılış gayesinde kullanmıyorsan, o israf edilmiş demektir. رَبَّنَا <Rabbena> ve ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي ve وَثَبِّتَ قِدَامَنَا Bizi sabit kadem kıl, kaydırma. Nerede duaya müracaat ederseniz, mutlaka başında bir ayet evvel, o ayetin içinde, o ayetin yarısı, Cenab-ı Hakk'a karşı bir arz-ı hal vardır esasen bir kendi durumumuzu ifade vardır. Ondan sonra da Allah'tan istediğimiz şeyleri, isteyeceğimiz şeyler isteme vardır. Esası odur. Böyle düşündü, böyle yaşadılar, tarihe öyle not düştüler, öyle bir miras bıraktılar, öyle bir anlayış engin, anlayış ufku bize miras bıraktılar. Bilmem ki onu zayim ettik. Allah'ın gönderdiği bela ve musibetleri ancak kendine Allah'a adanmışlıkla Allah'ın yüce ismini dünyaya duyurma azmiyle savabilirsiniz.